Evet tekrar beraberiz Gezi Parkı ile ilgili haberlere ve yorumlara yer verdiğimiz bu kısa programda da tekrar bir 15 dakikamız var. Evet nerede kalmıştık en son su tabancasıyla birbirine ateş eden su fışkırtan insanların iki gün boyunca göz altında kaldığından bahsetmiştik fakat satırla elindeki ya da satar, satır değil de ne deniyordu ona zırhla etraftaki insanlara saldıran kişinin ee, i̇ki saat sonra ifadesini verdikten iki saat sonra bırakılış bırakılışıyla alakalı bir tezattan bahsetmiştik ve AK Partili bir milletvekilinde bu palalı e, satırlı müdahalenin de gayet hukuki anayasal bir tepki olduğundan e, söylediğinden bahsetmiştik. Şimdi yeni haberler de geliyor. Gezi olayları 30, sırasında İstanbul 30. Suh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Başsavcılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve tutuklanma talebiyle fakat mahkeme tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı. Şöyle... Burada büyük bir tepki yarattı. Evet şöyle bir haber var. Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın ve Özge Eğrikar'ın haberine göre gezi olayları sırasında bu elinde palayla bir kadına saldıran ki dün de yeni görüntüleri çıktı. Sadece o kadına değil bir göstericinin de doğrudan boğazına Elindeki satırla beraber hamle yaptığı ortaya çıkıyor kişinin. Evet, Ki, bir başkasının da palayı tutup kalabalığın üzerine uzaktan fırlattığı gibi de olayları zaten görmüştük. Ve, Bütün bunları mahkeme kale almamış evet, demek. Evet ve korku dolu bir sesle yaptığı açıklaması vardı. O kadın bana vurdu sırf bu yüzden saldırdığım şeklinde yaptığı bir açıklaması da vardı. Fakat bugün yeni görüntülerle beraber bu açıklamanın da ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. Neyse şundan bahsediyordum. Çetin Aydın ve Özge Eğrikar'ın haberine göre Taksim'de 6 Temmuz Cumartesi günü polis müdahalesinden kaçan Gezi Park eylemcilerini talimhanedeki iş yerinin önünde palayla saldıran ve bir kadına palanın eniyle vurup sırtına tekme atan Sabri Çelebi'nin mahkeme tarafından serbest bırakılması tepkileri neden olmuş. Bundan bahsediliyor. Polisteki işlemlerin ardından savcılığa çıkaran Çelebi'nin nöbetçi mahkemeci sadece kasten yaralama ve görevli memura mukavemet suçundan sevk edildiğinden bahsediliyor fakat elindeki paladan yani o zırhtan hiçbir şekilde bahsedilmediği ortaya çıkmış. Yani savcı ve mahkeme elindeki palayı görmemiş bu kişinin. Böyle bir açıklama var ve aynı zamanda e, Vali Hüseyin e, Avni Mutlu da bir açıklama yapmıştı kendisine teslim olduğuna dair fakat bu kişi kendi yaptığı açıklamasını eve gidip üstünü değiştirdikten sonra polisin kendisine telefon ettiğini gidip kendisi karakola teslim olduğundan bahsediyordu ve e, üst düzey bir emniyet yetkilisi de bu da bir gözaltı yöntemidir kişinin kaçmayacağına yönelik bir değerlendirme yapılmış. Elinde satırla insanlara saldıran bir kişinin kaçmayacağına dair bir değerlendirme yapmışlar emniyet görevlileri. Ve telefonda aranıp gelmiş bugün yapılan bir uygulama bu bugün yapılan bu uygulama değildir şeklinde bir açıklaması da varmış. Evet demek ki pala hukuku diye bazı bazı gazeteler bahsediyorlar ondan da yeni bir durumdan bahsediyorlar. Milletvekilleri tarafından da zaten hukuka uygun bulunmuş. Bu oradaki esnafın hukuk çerçevesinde yapmış olduğu bir eylem şeklinde tanımlanmış AKP. Ankara pardon Çankırı Milletvekili İdris Şahin'in yaptığı açıklamasında evet. böyle bir durum vardı ve dün de meydana gelen olaylar vardı. O, o şekilde devam edebiliriz istiyorsanız. Ama tabi dün Ali Bilge ile de konuştuğumuz gibi açık gazete içinde de Palalılara ve bu tarz katil ya da saldırgan insanlara mafyozi ya da derin devletle bağlantılı aşırı milliyetçi, ırkçı insanların Çeşitli bu tip haydutluğu görülen katilleri de toplumun, toplumun içine tekrar salan bir anlayışında çok eski bir temelleri olduğunda, eski temelleri olduğunda söyleyebiliriz. Ve belki Şimdi de ne cesaret ne? verici bir unsur olduğundan ha. söyleyebiliriz. Dün de elinde silahlı insanlar ortaya çıkmaya başladı etrafı ateş açarak. O, onun da yakalandığına dair bir şey var ama onun da bakalım silahı var mıymış yok muymuş yani görüntülerde vardı. Sesi de şeyde ama paladın da görüntülerde vardı her şeyi görünüyordu. Hukuk savcının görüp görmediğine bakıyor galiba. Artık. Ve mahkemenin. Evet. Evet öyle bir durum var. Belki de yoktu bütün bunlar. Belki de ben de yokum. Evet halüsinasyon olabilir. Şimdikle beni. Evet Taksim dayanışması gözaltına alınan üyelerimizin ter, derhal e, serbest bırakılması açıklaması yaptı. Yani polis müdahalesinde 37 gözaltı oldu. Yani, Gezi Parkı şöyle oldu İstanbul Valisi Mutlu'nun da katılımıyla törenle açıldı. Çiçek, böcek çok güzel görüntüler. Evet fışkı yönünde de şey yaptılar poz verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı ve valiyle beraber. Aslında. Zana dersen Beyoğlu Belediye Başkanı da vardı. Evet sekiz araçla parka gelip güzel bir tören var parkın içini gezip çeşitli noktalarında basına poz vermeler var ardından basın açıklaması var belediyeye teşekkür var İstanbulların hizmetine girecek dileği var parkta ramazan çadır kurulmayacak kurulmayacağı anlaşılamamış yani iftar çadır kurulmayacak ama. Birkaç saatlik geleneksel Ramazan etkinlikleri olacak gibi son derece muğlak bir açıklama var. Bugün neler olacağını Ramazan'da bilemiyoruz <gülüyor> ve e, bekleyenler olmuş. Sonradan da sonuçta açılır açılmaz. Kapandı, Taksim karıştı, polisin sert müdahalesi oldu, gaz, su alışığa gelmiş. Son zamanlarda çok alışla gelmiş şeyler bunlar, tazikli su, biber gazı. Gaz altında kalan çoluk çocuk insanlar kadınlar ve taksim dayanışması üyeleri de göz altında, göz altında radikal Gazetesi'ye konuşan Ali Çerkezoğlu tabip adası genel sekreteri mesela İstiklal Caddesi üzerinde Fransız Konsolosluğu önündeydik valinin açılışını yaptığı parka doğru yürüyorduk bu yüzden alındık demiş suçumuz parka gitmeye çalışmaktır herhalde diye açıklama yapmış bir diğer isim TKP'nin eski genel başkanı Erkan Baş polis müdahale yap uyarı yapmadan müdahale yaptı müdahalede bulundu demiş Taksim'de anışmasıyla birlikte meydana çıktığımız sırada demiş ve mücella yapıcıyı korumak üzere etrafında halkı olduğumuz bir sırada gözaltına alındık demiş ve diktatörlüğe boyun eğmeyeceğiz diye eklemiş Mücella yapıcıya da e, kalp rahatsızlığı olduğu için e, koruma e, gereğini duymuş olsalar gerek. Evet sosyal medyadan bir haber de yayılıyordu. Onun detaylarına da bakmak gerekebilir. E, mücella yapıcının e, ilaçlarını alamadığını gözaltı sırasında bu şekilde de bir insanlar birbirlerine bildirimde bulunuyor. Yani böyle şeyler bulundu. ama tahkik etmek e, lazım. Tahkik de. etmek lazım ama acil bir durum olduğu takdirde de belki de bildirmek lazım. Mücella Yapıcı'nın kendisi de konuşmuş. Park açılmış. Parka gidiyorduk. Arkamızda bir yürüyüş kolu da yoktu. Müdahale edildi. Korkunçtu. Olacak iş değil. Tartaklanarak gözaltına alındık. Demiş. Ve Taksim Ö dayanışmasından da bir açıklama var. Taksim dayanışması olarak polisin saldırısını ve gözaltıları şiddetle kınıyoruz demişler ve her türlü baskı ve engellemeleri halkımızın doğal hakkını kullanımını engelleyemeyecekler denilmiş ve taleplerimizin takipçisiyiz. Baskılar, gözaltılar, her türlü engellemelere, engellemeler dayanışmamızı yıldırmayacaktır. Halkımıza dönük şiddet derhal durdurulmalı. Gözaltında olan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır şeklinde bir açıklama da yapılmış gözaltına alınan kişiler hakkında. Bir haber daha var. Onu söylemiştik açık gazete içinde ama bir kez daha tekrarlayalım. Ağır bir yaralı var 17 yaşındaki bir delikanlı. Polisin müdahalesi sonucu atılan gaz fişeği. Da kapsülü ne deniyorsa ona artık kafasından ağır yaralanmış e, acilen ameliyata alınmış, beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu belirtiliyor. Hürriyet e, internet sitesinden gördüğümüz bir haber de bu. Ve bir gazından da çok ciddi şekilde etkilenen 3 çocuğun hastanelik olduğu haberi var. Gerçekten fotoğraflarda dehşet verici bu T24'te aldığımız bir haber bu. Ee, İmam Adnan sokağında gaz bombası atılmasından bir süre sonra sokağa ambulans çağrıldığı görülüyor ve bir eve giren sağlık ekipleri evden bir bebek olmak üzere gazdan etkilenen 3 çocuk çıkartmış. Akıl almaz durumlar bir de şeyden bahsedelim Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde çekilmiş yeni görüntülerin de ortaya çıktığı belirtiliyor camiyi üç gün işgal ettiler şeklinde bir açıklaması vardı başbakanın bu açıklamanın aksine cami müezzininin içeriye sığınanlara üç gündür burada birlikte çalışıyoruz dediği belirleniyor görüntülerden müezzinin konuşması şöyle Arkadaşlar caminin görevlisi olarak Üç gündür burada biz sağlık görevlileriyle Beraber çalışıyoruz Dışarı çıkacak arkadaşlarla Görüşün Müdahale yapılmamak şartıyla Hepiniz evlerinize dönün artık Bakın yorgunsunuz bir sürü gaz var içeride sağlığınız için Demiş bu da başbakan söylediklerinin Aksine bir durum Ortaya konuyor Bir de şey ilginç Rengin aslanın BBC Türkçe'den yaptığı gezi eylemleri sürecinde gazeteci olmak başlıklı bir röportajları var. Birçok kişiyle konuşmuş. Bir gün gazetesi mavi Onur Ertem'le basın kartı olmasına rağmen polis şiddetinden korunmamış. Gezi olayları başladığından beri çok kez polislerin hakaretine maruz kaldım ama ilk kez coplanıyorum da demiş. Darp ...edilen ve yaralanan gazetecilerin sayısı giderek artıyor diye bir haber yapmışlar... ...ve hastaneye gidişine engel olunduğunu söylüyor. Avrupa'da ve 25 ülkede örgütlü Avrupa Gazeteciler Derneği'nin basın özgürlüğü... ...temsilcisi William de tam bir dönüm noktası demiş. Basın özgürlüğü ve gazeteciler bağlamında tehdit altında olduğunu söylüyor gazetecilerin. ...çalışma koşullarının zorlu... ...gözaltıların çok yaygın... ...hatta anladığım kadarıyla... ...diye ilave etmiş... ...pek çok hükümet yanlısı gazeteci de ...kendi gelecekleriyle ilgili kaygılı... ...ayrıca istifalar... ...ve işten çıkarmalar var... ...işte Yeni Şafak'tan... ...Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi... ...Öğretim Üyesi Kürşat Bumin... ...TMSF'nin... ...el koyduğu akşam gazetesi... ...en fazla kişinin işine son veren... ...basın kuruluşu oluyor... İsmail Küçükkaya'nın ardından Tuğçe Tatari, Hüsnü Mahalli, Sevim Gözay, Nilay Örnek ve Gür, Gürkan Hacır'ın işten çıkarılması. NTV grubu istifalarla gündeme geliyor. Çiğdem Anat ve Mirgün Cabas istifa eden olaylar. NTV tarih dergisinin gezi olayları kapağıyla ilgili çık çıkamaması doğuş grubu bünyesinde ve nihayetinde kapatılması... Bu da sorumlu genel müdür Nehir'e Özkan istifasına neden oluyor. Ayrıca otosansürün yaygın olduğu söyleniyor çok ve böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet bugün Ramazan'ın ilk günü ve bir etkinlik daha var. Devrimci Müslümanlarla antikapitalist Müslümanlar Galatasaray Lisesi'nin önünden başlayarak Gezi Parkı'na kadar uzanabilecek bir iftar sofrası hazırlıyormuş. Yeryüzü. ...sofrası adını veriyorlar... ...bu etkinliğe... ...ve şu şekilde bir çağrıları var... ...iftar kardeşliktir, eşitliktir... ...kapitalizm ve otoritelerin değil... ...ağaçların gölgesinde iftar yapıyoruz... ...Ramazanın ilk günü yani bugün... ...Galatasaray Lisesi'nden Gezi Parkı'na... ...yeryüzü sofralarını kuruyoruz... ...sofranı, azığını, ekmeğini al gel... ...bugün yani salı günü... ...saat 8'de Galatasaray Lisesi'nin önünde... ...buluşalım deniliyor... İstanbul için iftar vakti 20.47... Evet Peki böylece bitiriyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.